1693 numaralı konu, Mekke ve Medine'ye dekkal giremez, Allah'ın Rasulü bir gün minbere çıkarak, Ey insanlar, ben sizi gökten gelen bir haber için buraya çağırmış bulunuyorum, dedi ve Deccal'e casusluk yapan bir hayvandan bahsederek, dekkal 40 günde bütün yeryüzünü dolaşır, yalnız Mekke ve Medine'ye giremez, çünkü onların kapısında kılıcını çekmiş bekleyen birer melek beklemektedir. O melekler Deccal'i şehre sokmazlar, buyurdu.